53R, Rize Haber ve Havadis sitesi köşe yazısı. Bütünleşik muhalefet mi? Tümleşik iktidar mı? Ülkemiz, 150 yılı aşkın bir süreden beri demokrasinin zaman zaman güçlendirildiği, zaman zaman da zayıflatılarak askıya alındığı süreçlerden geçmiştir. Emperyal ol, ağmayan bir devletin, özgün adı devletki aliye olan Osmanlı Devleti'nin işleyişinde mutlak iktidardan meşruti bir yönetime geçilmesi, büyük sancıların sonucunda gerçekleşmiştir. Osmanlı Hanedanı acizlik ve şahsi hırskörlüğüyle kendi kendini yok edince, Türk milleti, hürriyet ve istiklaline aşık olduğundan yeni bir devlette bütün tarihi mirasını yüklenerek hayat yolculuğunu sürdürmüştür. İşte bugün vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti, böyle bir tükenmişlikten filizlendirilmiştir. Kurucu ve kurtarıcı Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığında ve kendi isteğiyle çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri yapılmış ve yeni yörüngeden sapmaların olacağı görülerek iki kere bu girişimler sonlandırılmıştır. Bu girişimlerin yapıldığı dünya şartlarında İspanya'da Franco, Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Sovyetler Birliği'nde Stalin gibi junta yönetimleri bulunmaktaydı. Türkiye, 2. Dünya Savaşı'nı tarafsızlığını koruyarak atlattıktan sonra bloklaşan dünyada Hür Kapitalist Batı bloku içinde yer almayı benimsemiştir. 1950 yılının 14 Mayıs'ında seçimle iktidar devri sabık yaratmadan el değiştirmiş, CHP, yerini DP'ye bırakmıştır. Bütün ordumuzu modernize etme düşüncesiyle bir orduyla katılabileceğimiz NATO ittifakına tamamıyla dahil olduğumuzdan ordumuz büyük NATO ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere manipüle edeceği demokratik yürüyüşe müdahale ettireceği bir misyon kazanmıştır. Nihayetinde 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 ordudan kaynaklanan vesayetler olarak yaşanmıştır. En son 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan FETÖ'cü askeri kalkışma, 250 kişinin ölümüne, 2500 kişinin yararlanmasına yol açmıştır. Böyle bir ortamda darbeleri savuşturucu etki yapması için DB tarafından önerildiği kabul edilen Devlet Başkanlığı Hükümet Sistemi 2017 yılında referandumla kabul edilmiştir. Bugün alel acele vaat edilen yasa düzenlemeleri yapılmaksızın, 2018 erken seçimiyle uygulatılması sürdürülen bu ucube sistemin dayandığı temel, seçime gitmeden önce partileri iki ittifak blokuna zorlayarak kamplaştırmak ve her ne pahasına olursa olsun iktidar değişikliğine yol açmayacak çözümleri bulabilmektir. Anlaşılıyor ki ya bütünleşik muhalefet tarafı kazanacak ya da tümleşik iktidar kanadı kendi laüsel yönetimini makyavelist çabalarla sürdürecektir. Türkiye, devletleşmiş bir tümleşik iktidar elinde mi seyredecek yoksa, ana konularda anlaşmaya varabilecek bir bütünleşik muhalefete mi yönelecektir? Gelecek seçimleri ve geleceğimizi belirleyecek konu, işte bu kadar açık bir görüntüye sahiptir. Türk milleti, tümleşik iktidardan ne kadar razıdır? Türk milleti, bütünleşik muhalefete ne kadar güven duyacaktır? Bütünleşik muhalefet içinde yer alacak unsurların hiçbiri, özellikle CHP, ekselanslarının muhalefeti olma aşamasından ileri gidemedikçe ne tek başına ne de birlikte, bütünleşik muhalefetin öncüsü olma niteliğini kazanamaz. Keskin ve şaşmaz tutumlarıyla iyi Parti bu konuda gittikçe muhalefetin merkezi olma becerisini elde edebilir. Önümüz, belirsizliklerle şekillenecektir. Görelim Mevlani'ler. Ne ilerse güzel iler. Bahattin Karagöz